Al-Salat ve al-Salamu, ala Khatm-i Nabiyyin ve al-Mursaleen. Al-Salat ve salamu ya Allah. Al-Salat ve salamu Ya Rasul Radiyallahu anhum Radiyallahu anhumna ecma'in ila yevmeddin Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın selamı bereketi Hepinizin üzerinize olsun, aziz mümin kardeşlerim, Allah ondan razı olsun. Enes İbni Malik anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve şöyle dedi Ya Resulallah derimin siyah çirkin oluşu benim cennete girmeme mani midir? Şanı çok yüce mübarek olan Peygamber Efendimiz buyurdular ki Hayır, derinin siyah oluşu, yüzünün de çirkin oluşu cennete girmene mani teşkil etmez. Resulullah'ın mübarek sözlerini işiten... Ozat şöyle devam etti konuşmasına aziz mümin kardeşlerim. Ya Rasulallah, ne var ki dayılarımın siyahlığı bende galibe çalmış? onun için derim siyahtır. Halbuki ben Selimoğulları kabilesinin soylularından idim. Medettin ya! O'nun bu sözleri üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir etrafına bakındı birisini aradığı anlaşılıyordu aradığını göremeyince Etrafındakilere sordu. Ve oğlu Amr burada mı? Allah'ın Resulünün sorduğu bu zat. Aziz kıymetli kardeşlerim. Sakif oğullarından... Birisiydim Ve Müslümanlığı henüz yakın bir zaman önce kabul etmişti. O sırada orada bulunmadığı için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu cevap verildi. Hayır ya Resulallah burada yok bunun üzerine Allah Resulü o kara derili sahabiye dönerek sordu. Onun evini biliyor musun? O adam dedi ki: "Ya Resulallah, evet biliyorum." Ve nebi Zişan Efendilerimiz sözlerine şöyle devam etti. Şimdi onun evine git, kapısını yavaşça çal, selam ver. İçeri girince, şöyle de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ...kızınızı... ...bana... ...zevce olarak verdi... ...nevzu edilen şahsın... ...sevimli... ...iffetli... ...güzel ve akıllı bir kızı vardı... ...aziz kıymetli kardeşlerim... ...kara delili adam... Allah Resulü'nün bu talimatı üzerine hemen yürüdüğü doğruca zikredilen kişinin evine vardı. Önce yavaşça kapıyı çaldı selam verdi. İçeridekiler Arapça konuşulduğunu duyunca sevindiler. Hemen kapı açtılar. Ne var ki, adamın derisinin karalığını ve yüzünün çirkinliğini görünce neşeleri kaçtı. Sıkılmaya başladılar. Bu sırada adam da hemen söze başladı ve dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kızınızı bana zevci olarak verdi. Kara derili adamın bu sözleri, ev sahiplerini büsbütün çileden çıkardı o kızgınlıkla onu oradan kovdular. Aziz kıymetli kardeşlerim bu arada bazı hareketler de yaptılar. Adam oradan çıktı doğruca Resulullah'ın yanına gitti ve hadiseyi aynen anlattı. Fakat, okulduktan sonra ev sahibinin kızı, babasına dedi ki, ''Ey babacığım, vahiy seni rezil rüsvay etmeden bir kurtuluş yolu ara. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekten beni O'na zevci olarak vermişse, ben Allah'ın ve Resulünün benim için münasip gördüğü şeye razıyım. Aziz kıymetli kardeşlerim, o salih kişinin kızının ifadelerini duydunuz. kızının bu sözleri üzerine uyanan baba, hemen kalktı. Doğruca Allah Rasûlü'nün yanına geldi. Ve ona yakın bir yere oturdu. Rasûlü Aleyhissalâtu Vesselam onu görünce, kendisine hitaben dedi ki, Resulullah'ın kararını reddeden sen misin? Adam dedi ki, evet, Ya Resulallah, ben bu işi yaptım, ancak şimdi Allah'tan mağfiret Ediyorum. O'nu reddetişimin sebebi kendisinin yalan söylediğini sanmamdır. Madem ki doğrudur, siz bizim kızımızı ona zevci olarak veriyorsunuz. O halde biz de kabul ediyor ve kızımızı kendisine veriyoruz. Allah ve resulünü daraltmaktan yine Allah'a sığınırız diyerek ifadelerde bulunduğu kızın babası Çok kıymetli dinleyicilerim kızın babasının bu sözleri üzerine 400 dirhem mehir ile nikah kıyıldı. Nikahtan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem damada yani Sa'd bin Seleme'ye dedi ki Hemen kalk. Zevcenin yanına git. Mehrini ver. Damat, Allah Resulüne cevaben dedi ki, ''Ya Resulallah seni hak peygamber olarak gönderen zata yeminle söylerim ki, benim dünyalık hiçbir şeyim yok. Gidip kardeşlerimden istemem lazım.'' Allah'ın Resulü de ona cevaben buyurdu ki Öyleyse zevcenin mehrini Müminlerden Üç kişiden temin edelim Şimdi sen Önce Affan oğlu Osman'a git benden kendisine selam et ve ondan 200 dirhem para al. Oradan Affanoğlu Abdurrahman'a uğra. 200 dirhem de ondan al. Daha sonra Aliye var. Benden selam et ve 200 dirhem de ondan al. Allah Resulü'nün bu talimatı üzerine saat hemen yola kalktı Doğruca Affanoğlu Osman'ın evine gitti Aziz kıymetli kardeşlerin meseleyi ona anlattı oğlu Osman ona istenen Mevla'dan daha fazlasını verdi. Onu alan saat bin Selem'e, oradan Affanoğlu Abdurrahman'a geçti. Meseleyi ona da anlattı. Aynı şekilde o da istenen paradan, ...daha fazlasını verdi. Daha sonra Ali'ye gitti. Allah Resulü'nün... ...sözlerini ona da anlattı. Aynı şekilde o da... ...istenenin... ...fevkinde para verdi. Bunları alan Saad bin Selem'e hemen çarşıya koştuğu karısı için bir şeyler aldı gözlerinde gözlerinden neşe ve sevinç akmaktaydı bu neşe ve sevinç içinde tam eve dönmek üzere bulunduğu bir sırada kulağına bir ses geldi ey Allah'ın suvarileri bininiz savaş var Bininiz, atlarınıza savaş var. Neğer düşman ordusu hücuma hazırlanmaktaymış. Bunun üzerine Allah Resulü'nün Dellalı da İslam askerlerine durumu haber vermek için hellal bağırmaya çıkmış Resulullah'ın dellalının yukarıdaki nidasını duyan Sa'd bin Selem'e bu seferlere bir başka neşe geldi hemen başını göğe kaldırarak şöyle dedi ey Allah'ım Ey göklerin ve yerin ilahı Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ilahı Bugün bu paraları Allah'ın Resulü'nün Ve müminlerin sevdiği yolda harcayacağım Ve hemen bir at, bir kılıç bir mızrak bir de kalkan aldı bu arada beline bir kuşak bağladı başına da bir dülbent geçirdi o geçirmiş olduğu dülbent siyah bir peçeydi öyle ki bu başını tamamen örtmüştü. sadece gözleri görünüyordu daha sonra atına atlayarak ...doğruca askerlerin toplandığı mahalle gitti. Muharip, muhacirlerin yanında yerini aldı. Beklemeye başladı. Bu vaziyette onu gören askerler kendi aralarında şöyle konuşmaya başladılar. Tanımadığımız bu atlı da kim acaba? Onların kendi aralarındaki bu sözlerini duyan... ...Hazreti Ali kendilerine hitaben dedi ki... ...bırakın onu... ...kim bilir... ...belki de dinimizi öğrenmek için... ...Bahreyn... ...yahut Suriye taraflarından gelmiş... ...bugünüse... ...kendi arzusuyla size... Yardımcı olmayı düşünen biridir. Ümit ederim ki, Size faydası dokunur. Bu esnada, Sa'ab bin Seleme'de, Savaş talimleri yapıyor, Kılıç sallıyor, Mızrak dürtüyordu. Bir müddet bu işe devam edip, Yorulunca atından indi, Kollarını, ...dillendirme hareketleri yapmaya başladı. Daha sonra... ...kollarını geri sıvadı. Bu sırada... ...Allah'ın Resulü de... ...ordusunun başına geçmiş... ...ordusunun başına geçmiş... ...bulunuyordu. Onun kara derili kollarını görünce... ...Nebi sallallahu aleyhi ve sellem... Şöyle buyurdu aziz kıymetli kardeşlerim Sen saat mısın diye sordu O da ''Evet ya Rasulallah. Anam babam sana feda olsun. Evet ya Rasulallah. Anam babam sana feda olsun.'' diye cevapta bulundu. Daha sonra Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Saad bin Seleme'yi... şu mübarek sözleriyle övdü... Ya Saad, cettine saadet, rahmet olsun diye buyurdular. Aziz kıymetli kardeşlerin artık vakti Saad gelmiş. İki ordu savaşa tutuştu. Saad bütün gücüyle hiç durmadan kılıç sallıyor, mızrak vuruyordu. Öyle ki, onun her bir kılıç sallayışı, ile, mızrak vuruşunda, bir düşman askeri mutlaka tepelenmiş oluyordu. Bir de, saat düştü diye, bir de, Saat yere düştü diye Bir ses işitildi Bu sesi duyan Allah'ın Resulü Hemen o tarafa koştu Gerçekten saat vurulmuş Ve düşmüş idi Resulü Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem Hemen onu tutup Kucakladı Kucakladı biraz kendisi yüzündeki toz toprağı sildi. Bu arada şunları söyledi Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kokun ne kadar güzel. Allah'a ve Resulüne olan sevgin ne kadar yüce ey saad. Allah Resulü bu esnada aynı zamanda ağlıyordu kıymetli kardeşlerim, ağlaması bir müddet devam etti. Daha sonra yüzünde bir gülümseme belirdi. Bundan sonra yanındakilara dönerek dedi ki, Kabe'nin Rabbine yeminle söylerim ki Sa'd Havz'a gitti Oradaki sahabe ikramdan İkram'dan Ebu Lübabe sordu Anam babam sana feda olsun ya Resulallah Havz dediğin nedir? Resulullah ve vesselam buyurdu ki Havz Rabbimin bana ihsan ettiği bir şeydir. Genişliği sana ile Basra arası kadardır. Çevresi de inci ve yakutlarla süslüdür. Suyu sütten daha beyaz baldan daha tatlıdır. Ondan bir defa içen ebediyen bir daha susamaz. Resulünün sözü bittikten sonra Ebu Lübabe bu seferde dedi ki Ya Resulallah Biraz önce biz Senin evvela ağladığını Sonra gülümsediğini Sonra da yüzünü çevirdiğini müşahede ettik Acaba Bunun sebebi neydi? Şanı çok yüce mübarek olan Peygamber Efendimiz buyurdular ki Ya Abu Lubabeh, Saat bin Selameyi sevdiğim için ağladım. Onun Allah katındaki derecesini ve yüksek mevkiyini düşünerek sevindim ve gülümsedim. Daha sonra yüzümü ondan başka tarafa Çevrümeme gelince, bunun sebebi de onun hurilerinden müteşekkil zevcelerini o anda orada görmüş olmandır. Onun huru zevceleri o anda oraya gelmişlerdi. Vücutlarının bazı kısımları ile zinet eşyalarını Zinet eşyaları görünmekteydi. Hayadan yüzümü başka tarafa çevirmek zorunda kaldım. Bunları söyleyen Allah Resulü, daha sonra etrafındaki sahabeye karşı şöyle emretti: Saat bin selemenin atını, silahlarını. Ve kendisine ait diğer eşyasını alın. Doğruca zevcesinin evine götürüp teslim edin. Kayın babasına da söyleyin ki, Kayın babasına da dediğin deyin ki, Allah Celle Celaluhu, Şanı çok ve mübarek olan Rabbim, Sa'd bin Seleme'yi, sizin kızınızdan daha hayırlı daha hayırlı biri ile nikahladı. Benim çok kıymetli cemaatim, mümin kardeşlerim gözyaşlarını gözyaşlarını tutamayan sahabe-i kiram bu esnada sevinçlerinden ağlaşmaya koyuldular. Sizler bu sahabe-i kiramın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisini, muhabbetini, bağlılığını Görmüş oldunuz kim ki Resulullah'ı anasından, babasından, evlatlarından, hanımından daha çok sevmedikçe salih bir mü'min değildir. Hakikaten Müslüman değildir. Hadisleri ile konunun beyanını sizlere arz ettim. Allah'ın selamı ve rahmeti hepinizin üzeriniz olsun aziz dinleyicilerim. insanların gönüllerini sızlatan göğüslerini çiçekleştiren gözyaşlarını döken bu kıssalardan ibret almak ve ümmetlere nasihat etmek Rasulü Ekrem'in emirlerini hadislerini sözlerini Büyük küçük doymak bilmeyen bir arzu ile samimi bir kalple öğrenmek ve yaşamak, yaşatmak gerekir. Biraz önce dinlemiş olduğunuz kıssayı Allah'ın Yüce Beytinin Bulunduğu Çok mübarek bir şehir Her gün Beytil Atika 120 çeşit Şifanın indiği Beytil Haram o topraklar ki çok mübarektir. Allah'ın Resulü Yüce Peygamberimiz salatü selam üzerine olsun Hazreti Hatice'nin evinde iken Gibri ile Emin Aleyhissalatu vesselam ayeti, kerimeyi getirdi. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey yatağına bürünen peygamber Kalk insanları, insanları benim azabımla korkut, nimetlerimi, cennetimi onlara müjdele diyerek Yüce Habibine, ulvi vazifelere azim ve sebatla koşup hareket etmesini